ve men bihi bir iki saniye idayarım biliniz. En ma'ba'd falan o el-ihtar. Ve kitabullah ve eftal el-ediyy bi hüccetillahu ve bi rahmetillahu aleyh ve ve ve ve ve biz senedir bu sallallahu aleyhi ve selleme, ennehu bâib, ilâ haf-eallahu abden, il-sallâhu dînâhû dînâhû zîhû, velâminyû şûhînû fû hûûdû, zîhû, zîhû, velâveret, s-sadatââ Aziz ve muhterem Müşman Kardeşlerim. Allah -u Teala Hazretlerinin selamı, rahmetli, bereketi üzerimize olsun. Peygamberimiz efendimiz başımızın tacı, gönlümüzün şerefi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis şerifesinden şerif es şu mübarek cuma akşamında, şu muharrem mübarek mahalde okuyacağım. İzahlara geçmeden önce evvelen ve hasasen peygamberimizin bu misaliği için Sonra sahir-i enbiyâ ve türseliydi. Cümle-i enbiyâullâh'ın <gülüyor> ve bizim Peygamber Efendimiz'den, adrâbından bize kadar güzel ân olan kılan Sadat-ı Turku'l-Aliyeviz'in cümlesini ruhları için, hüle fazının, yakıt fazının fukarasının ruhları için ve hâz satan, okuduğumuz eseri i tezif hocamız Gümüşhane ve Ahmet Siyahdin Efendi Hazretlerinin ruhu için ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar geçmesinde emek sahip etmiş olan gayret sahip olan tüm ravilerin, alimlerin ruhları için ve uzaktan yakından şu mahallede cev olarak bu hadisi şerifleri dinleme arzusuunda bulunan siz kardeşlerimizin ahirete intikal ve ithal eylemiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için ve bizlerin de Hayatta sıhhat, afiyet ve saadet ve selamet üzere olmamız için bir Fatiha Üçülükler Şerif okuyalım. Elhamdülillah. <gülüyor> Metnini az önce okumuş olduğum hadisi şerifinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala hazretlerinin bir kulu sevdiği zaman ona nasıl muamele edeceğine dair bir cümle söylüyor. Geçen haftanın son hadisi şerifinde de hatırlarsınız ki Allahu Teala hazretleri bir kulu onun onu tela eder de onun nasıl azabı ve niyaz içinde şey yapacağını dinlemek ister diye hadis-i şerif geçmiştir. Demek ki müptelalıklar, çeşitli hastalıklar, sıkıntılar, dertler sevdiği kullara da gelebiliyormuş. Sevdiği kullar o haller üzerine Allahu Teala Hazretlerinin varlığını bilir, özretini bilip ona el açıp Ya Rabbi, Ya Rabbi dedikçe kendisine yalvarıp de kardeşi allah Teala Hazretleri ondan memnun oluyormuş. Hatta o Onların pazarlığı ve niyazlarından memnun olduğu için bu iptilaları onlara ihsan ediyor. Tabi ondan sonra da her sıkıntının arkasından bir taraf vardır. O sıkıntılar, o müttelalıkların arkasından da muhakkak ki dereceler artıyor. Onun için eşek bir belaya alelendiyar el denmiş. En büyük imtihanlar, sıkıntılar, müttelalıklar Peygamberlere gönderiliyor. Ondan sonra da derece derece Allah'ın veli kullarına, salih kullarına böyle Müslümanlara olmak üzere. Geliyor. Hatta çok garip bir tecrübeldir ki Allah'ın en azımlı düşmanlarına bazen Allahu Teala Hazretleri hiçbir sıkıntı göstermiyor. Firavunun mesela derler ki, dört düzgün bir hastalık bile görmünce görse acizliğini bilecek de neler aciz bir mahkum olduğunu bilecek de ilahlık davasında bulunmayacak. Bu mu sükûndu benim. Ee, ben, e, benden başka sizin mabudunuz mu var? Benden başkasını kapabilir misiniz? filan diye mabudluk taslıyor gibi. Biraz hastalansa, biraz acizliğini hissetti. O zaman aklı başına gelecek ama böyle Allah'ın düşmanlarını Allah da şey yapmıyor. Eğer eğer yani Müslümanların böyle hazmedemeyeceklerini, üzüleceklerini filan düşünerek şey yapmıyor Allah-u Teala Hazretleri. Yoksa bu kafirlerin Evlerinin çatılarını altından bile yapardı, çatılarını, çatılarının saçaklarını altından yapardı. Ne olacak yani? Dünya hayatı, 70-80 yıl yaşayıp geçip gidiyor. Allah'ın her hazretleri bu dünyaya değer vermediği için, varsınız bir bakalım, serbest, dolaşsın, kendisinin ne sanıyor bakalım, dolaşsın diye ona şey yapabiliyor. Yani bu enteresan bir kanunu u ila ki, sevdiği kula iptilalar veriyor, imkanlardan geçiş vericiyor. Ondan sonra derejesini yükseltiyor. Sevmediği konuda bir şey vermeyebiliyor yani bir sıkıntı vermeyebiliyor. Ama nasıl? Salıverir, salıverir. Ondan sonra ar sözünü alır. Qarun perişan eder tabii. Mesela Karun böyle süslenip, ziynetlenip kavmin karşısına çıkınca o herkes hayran kaldı. Öyle diler ki ya ne tellerine misle te karun Keşke şu Karnı'na bahşedilmiş olan zevkinliklerden bizim de olayını bilen diye temenni ettiler. Ama ertesi gün eviyle beraber yere göçünce o zaman da anladılar ki yani böyle zalim kimselerin dünyada da hayatları hayat değilmiş, Allah'a asi kimselerin dünyada da dünyaları şatlı değilmiş diye. O zaman akılları başlarına geldi o temenni eden kimseleri. Şimdi bugünkü hadis-i şerifte de buyuruyor ki allah Teala Hazretleri bir kulu severse, iza habballahu a'te. Bir kulu sevmişse, iktirahu yinepsihi kendisine tahsis eder. Kendisi için onu şey yapar. Kendisine kul eder. Başka bir kimseye, başka bir varlığa gönlünü bağlattırmaz. Sırf kendisine tahsis eder, o kulunu sevmişse, benen müşkil bu güzel zevc-i Evlat ile meşgul etmez onun. Şimdi bu hadis-i şerif, İbn-i Mesuf radiyallahu anh, rivayet edilmiş. Bir soruyu derhal hatıra getiriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, acaba bu hadis-i şeriften muradı, onun zevceyle, çocukla meşgul etmez dedi. Sever dedi kulu, kendisine seçer. Kendisine kul iddiaz eder. Başkasıyla meşgul etmez, zevceyle çocukla, hanımla, çocukla meşgul etmez dedi. Bundan muradı acaba bekar olarak yaşatıl demek mi? Böyle bir mana olabilirse de birçok hadisi şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlenmeyi teşvik ettiğini hatta evlenmenin kendi sünneti olduğunu, kendi sünnetine tabi olmayanların kendisinden sayılmayacağını birçok hadisi şeriflerde bildirmiş yani evliliğe karşı olmak gibi bir mesele bahis konusu değil. O halde demek ki zevcesinden ve evladından bir problem çıkarttırıp, zevcesinden evladına onun gönlünü bağlamamak suretiyle olsa gerek diye insan hatırlıyor. Yani ev, zevcesiyle meşgul etmez, evladıyla meşgul etmez. Yani onların, onların peşinde böyle şey yapıp da Allah'ı unutmak durumuna düşürmez. Yani bazı kimse vardır, zevce peşinde düşer, tecrübe unutur. Bazı kimse vardır, evlâb-ı yâlimi, beşliyeceğim, yetiştireceğim, bilmem ne yapacağım filan, onun peşine düşer, Allah'a karşı vazifelerini yapamaz duruma. Öyle bir getirir. Öyle bir duruma getirmez. Bir hadis-i şerif var yalnız. İkinci yüzyıl geçtikten sonra sizin en hayırlınız hafif haz olanlarınızdır. Yani evladı ailesi olmayanlarımızdır demiş. Yani fitne devirlerinde, fesat devirlerinde tabii insan o fitne ve fesatların içinde bir kendisiyle baş edecek, bir de ailenin gaiilesiyle şey yapacak, uğraşacak. Onun zorluklarından dolayı böyle bir rivayette gelmiş. Ve diğer hadisi i şerif: "İza habballahu abdan, hamahu min el-dünya sema yahmi tafatukum, şekimehu'l ma" Allah-u Teala Hazretleri bir kulu sevmişse <gülüyor> deyse, onu dünyadan himaye eder, korur, nasıl korur? Yahmi yâhmi âhâdûfûnçakîmâhûl-mâh, sizden birinizin hastasını sudan koruduğu gibi. Malum bazı hastalıklar vardır ki su yaramaz, hasta onu içmek ister ama içtiği zaman mahvolur. Mesela ameliyat olur bir insan, hiç su filan vermezler. Dudakları kurur, bir gün geçer ondan sonra işte birazcık bir soğuk bir bardak çay verirler, onu yudum yudum içecek filan. Yani birden verse ne olur? Bir insan hastaysa, yaralıysa, cerrahi bağlıysa, ameliyat olmuşsa birden olur. O suyu içtiği zaman o zarar görüyor. İşte böyle hastanın böyle zarara uğramasın diye sudan korunduğu gibi Allahu Teala Hazretleri de bir konu sevdi mi onu dünyadan korur. Dünyadan korun. Tabi dünya dünyadan koruması nasıl oluyor? Yine dünya onun gönlünde yer etmez. Dünya onun Allah'tan meşgul etmez, alıkoymaz manasına. Hatta dünya nedir diye tarif etmişler. Çünkü çok geçiyor. birçok ayetlerde, hadis-i şeriflerde geçiyor. Demişler ki küllü ma elhake Allah'ı zikre, mevla-ken fehiyye dünyake. Senin Allah'ı zikretmekten seni alıkoyan, her seni Allah'ı zikretmekten men eden her şey senin dünyadır. Ne senin karşına çıkıyor da, elini ayağını bağlıyor da, aklını çeliyor da, yolunu kesiyor da, Allah'a iyi kulluk etmekten seni alıkoyuyor ise, dünya odur demişler. Dünya çeşitli şekillerde olabilir. Kimisi karaya tapar, kimisi Şöhrete tapar, kimisi mevkiye tapar, kimisi makama tapar. Yani herkes bir oyuncak, bir şey bahane ile oyalanır, oyalanır. Allah'a kulluk etmesi gerekirken yani asıl vazifesi Allah'a iyi kulluk edip bu dünyada imtihanı başarıyla bitirmesi iken oradan gavir durur, ömrü geçirir gider. Yani uğraş gidin, uğraş gidin. Geçtiğimiz haftalarda da bir hadis-i şerif geçmişti ki insanların en çok zararda olanlarından birisi o kimse oluyor hem Dünya'ya yöneliyor, Allah'a iyi kuluk <gülüyor> edemiyor, çalışıyor, çıvkunuyor, hem de dünyaları da elde edemiyor. hasret Dünya ve Ahiret, Dünya'lığı mahvoluyor, ahiret de mahvoluyor. Onun için Allahu Teala Hazretleri, Dünya'lar, Dünya ile meşgul olmaktan o kimseyi alıkoyar. İnsanın böyle Dünya'ya meyletmemesi haline zühd derler. E, e, Zühdü dünya, dünya hakkında Zühd sahibi olmak, yani dünyaya betelik vermemek, aldırmamak, dünyayı çalışmalarının gayesi, hedefi yapmamak. İzhet fit dünya yuhuttur Allah. Sen dünyadan, dünyayı gönlünden çıkar. Zühd içinde ol, Allah Teala Hazretleri seni sever diye bildirilmiş. Diyorlar ki, peki bazı Allah'ın veli kulları vardı, çok dünyalığı vardı. Mesela peygamberlerden Süleyman aleyhisselam hükümdardı, sarayları vardı, orduları vardı, hazineleri vardı, herkesin gıpta bir saltanatı vardı. nasıl oluyor? Sonra Ebu Bekir Sıddık zengindi, Hz. Osman Zindureyn zengindi, yani bazı böyle cennetlik olduğunu bildiğimiz, Allah'ın veli kulu olduğunu bildiğimiz kimseler var, parası vardı. Mezhebimizin imamı, imam ı Azam zengin bir kimseydi. Ticaretle iştigal ederdi. Çok mal, malı vardı. Hatta talebelerinin bir kısmını başka mesela işte çalış, çalışırken sen o işe gitme, o işten ne kadar para alıyorsun? Al parayı, gel benim dersime diye. Parayla tutardı yani talebesini. Dünyayla meşgul olmasın, bir asik ürünle meşgul olsun diye. Zengindi. Demişler ki, dünyadan maksat, insanı Allah'tan meşgul eden bir şey Eğer bir insanın kalbine girmezse, yani gayesi olmazsa, gönlünü fethetmezse bir şey, o dünyalık sayılmaz. Onun için diyorlar insanın gönlü bir kayığa benzer, bir gemiye benzer, dünyalık da denize benzer. Şimdi bir kayığın veya geminin, düşünün, dünyanın, gemi suyun üstünde yüzecek, yüzmesi lazım. Ne zaman yüzer? İçine su girmediği zaman. Bir yeri delik olup da içine su girmeye başladığımı gemi su alır, su alır, su alır, ondan sonra batar. Demek ki insanın gönlünde dünya girerse, dünya arzusu, hevesi girerse o zaman batar insan. Dünyaya metelik vermeyecek. Gayesi ne olacak? İlahi ente maksudi ve ruda maksudi. Ya Rabbi benim maksudum sensin. Ben senin rızanı istemiyorum. <gülüyor> Şu dünyada başka bir muradım yok. Başka bir isteğim yok. Sen beni sev. Sen beni sev. Benden razı ol. Kafir. Başka bir şey istemiyorum. Bütün gaybetlerim, bütün çalışmalarım sırf senin rızanı kazanmak Namazı onun için kılıyorum. Şu sadakayı onun için veriyorum. Hacca onun için gittim. Zekatı ondan veriyorum. Orucu onun için, onun için tutuyorum. Başka hiçbir gayem yok Ya Rabbi. İnsanlar isterse beni sevsin, isterse kızsın, isterse beğensin, isterse beğenmesin. Kınayanın kınamasına aldırmam. Velayya hafı nedir, nedir de daim. İsteyen kınasın, beğenmeyen. İsteyen kınasın, beğenmeyen. istersin, öyle yaptın. Ben seni istiyorum, seni rızan istiyorum. Gaye böyle olacak. Yani insan bu gayede olduktan sonra o kimseye dünyanın malının çok olması zarar vermez. Dünya malının zararlı olması, evin, barkın zararlı olması, İnsanı Allah yolundan alı koymasındadır. Eğer bir insanın ailesi, hanımları, çocukları, kabilesi, kavmi, Efendim bozulmasından korktuğu ticareti içine girip de o ok, zevki sefa sürdüğü köşkleri, evleri, apartmanları Efendim Allah yolunda cihad etmekten daha seviniyse, o zaman o Asık bir insan ayettir. Ayet-i bildirildiğine göre. Onun başına gelecekler, gelecek olan felaketleri o beklesin deniliyor ayet-i Demek ki bunlar olabilir insanda ama bunları icabında Allah yolunda verebilecek ve bunlardan dolayı Allah yolundan kendisi alık olmayacak, kalmayacak yani. Hak yolda çalışmaktan kalmayacak. Ölçü hesap bu. Buna göre yapılması lazım. Bu hadisin şeriflerin de bu tarzda anlaşılması uygun olur. İsa Hak Allahu Abden ardıka alaydi umure dünya ve fetha dahu Yine bir Allahu Teala hazretleri bir kulu çevirse, sevmişse ona dünya işlerinin kapısını kapat ve ahiret işlerinin kapısını açar. Yani dünyaya yöneldikçe sıkıntılar, zorluklar, zorluklar ahirete yöneldikçe kolaylıklar, kolaylıklar. Allah Allah'la belli ki istiyor ki okulu o tarafa gitmesin. Ahirete yiyecek işler yapsın da efendim e, sevdiği, razı olduğu bir kul olarak benimle kavuşsun. Sevaplar kazansın. Onun için bir şeyi isterken peşine illa düşmeyin. Yani şöyle olsun ki istemeyin. Nasıl isteyin? Ya Rabbi bu benim için hakkımda, benim hakkımda hayırlıdıkça hayırlı ise, hayırlı ise onu bana ver. Hayırlı değilse verme. Hayırlı olan şeyi ver, hayırlı olmayanı ver peygamber efendimizin zamanında Medine-i bir kişi vardı gelip peygamber efendimize şikayet ederdi dedi ki bir keresinde ya Resulallah ben fakirim dua et bana da Allah bana zenginlik versin malım çok olsun ona dedi ki ey filanca şükrünü eda edebildiğin bir miktar mal senin çok mal sahip olmandan senin için daha hayırlıdır gel bunu isteme Haline şükret, razı ol. Tabii Tabi bündansiyat duyunca gitti. Aradan bir zaman geçti, gene gel. Ya Resulallah dua et ben zengin olayım. Biliyor duasının makbul olduğunu. Resulullah'ın duasının makbul olduğunu biliyor. Zenginlik istiyor. Ya Resulallah benim için hayırlı olanı ihsan etsin Allah diye dua et demiyorlar. Ya Resulallah dua et de benim malım çok olsun diyor. Resulullah bir gün minbeldeydi. Bedevi'nin birisi kalktı dedi ki Ya Resulallah dedi kırıldık dedi kıtlıktan hayvanlarımız ölüyor su yağ, yağmur yok bir şey yok dua et de yağmur yağsın dedi. Pekâfı Efendimiz elini açtı dua etti yağmur başladı yağdı yağdı yağdı, yağdı. o kadar yağdı ki bir dahaki hafta da aynı şahıs kalkıp da Ya Resulallah dua et de yağmur kesesin deyince kadar yağdı. Duası makbul. Onun için geliyor diyor ki Ya Resulallah dua etse yemin olayım dedi ki ey külancım Şükrünü eda edebileceğin, az mal senin için şükründen aciz kalacağın, seni yoldan çıkartacak, baştan <gülüyor> çıkartacak, haktan alıkoyacak, şükrardan daha hayırlıdır, yine gitti. Nihayet üçüncü sefer yine geldi, dedi ki Ya Resulallah dua et ben zengin olayım, malım çok olsun. Ya Rabbi bu zade istediğini ver dedi Peygamber Efendimiz. Onun üzerine o şahsın hayvanları çoğalmaya başladı çok çok doğurmaya başladı, üremeye başladı, ölmemeye başladı, beslenmeye başladı, sürüsü genişlemeye başladı. Genişlemeye başlayınca da tabi o zaman onlara bakmak gerekti, bakmak gerekince camiye seyrek gelmeye başladı şahsız. Sorardı Peygamber Efendimiz, halancı nerede? Ya Resulallah işte hayvanları çok da onların işleriyle meşgul oluyor, davarlarıyla, sürüleriyle meşgul oluyor, arada sırada gelebiliyor. Bir zaman geldi, Medine'nin otlatları, otları, kağıtı gelmemeye başladı. Sürülerini alıp daha uzak yaylalara, otların bol yerlere götürmesi gerekti. <gülüyor> Arada sırada görünmeye başladı. Peygamber Efendimiz sorardı, nerede falanca? İşte Ya Resulallah sürülerini aldı yere gitti bitti, işte onlarla meşgul oluyor. Yazık oldu ona bilen diye söylerdi. Nihayet bir zaman sonra zekat ayeti nazil oldu. <gülüyor> <gülüyor> ''Evvalihim sadakaten tutaklıyım, onların mallarından, onların mallarını temizleyici zekatı av Ve işte diye ayet-i kerime nazil olunca Peygamber Efendimiz o emir üzerinde, Allah'ın emri üzerinde bütün Müslümanların zekat vermesi gerektiğini bildirdi. Her yerlere habercik saldı. O şahıs da bir kişi gitti. Dedi ki ayet-i kerime nazil oldun. Resulullah sana haber gönderdi benimle. Sen malından şu kadarını, koyundan şu kadarını, deveden bu kadarını, sığırdan bu kadarını zekat aralığına olarak vermek zorundasın, farz oldu bu diye. O şahıs da veremedi o paraları, o malları veremedi. Tert muamele etti kendisine gelen şahsa ve o şahıs da geldi, Ya Resulallah böyle böyle diyor, kırıldı Peygamber Efendimiz, darıldı. Yani Peygamber Efendimiz'in duasıyla malları o kadar çok oluyor, ondan sonra malının zekatını vermekten de bir, kaçınır bir duruma gelmiş oluyor. Tabi o hal üzere, bir daha Peygamber Efendimiz ona hiç kimseyi gönderdi. Allah'ın kimsenin malına, parasına ihtiyacı mı var, kulların Allah'a ihtiyacı var. Kulların Allah'a kendi kulluklarını arz edip de onun rüzasını kazanmaya ihtiyacı var bize farz kıldığı her şey bizim için hayırlı olduğundan farz olmuş. Biz namaz kılıyoruz da Allah ihtiyacı mı var bizim namazımıza? Bize faydası var. Biz zengin veriyoruz. Allahu Teala Hazretleri alemlerden bir saniye. Zaten parayla veren O, zenginliğiyle veren O. Biz onunla ecil kazanıyoruz, cemiyetimiz düzen içinde oluyor. Fakirle zengin arasında bağlantı oluyor, muhabbet oluyor. Bak başka memleketlerde komünizm geldi, bir afet olarak şey yaptı, bizim memlekete giremiyor. Neden? Bizim memleketin zengini başka memleketin zengini gibi değil, fakiri başka memleketin fakiri gibi değil. Bizim memleketin zengini bizim dinimizden aldığı terbiye dolayısıyla merhametlidir. Biraz parası eline geçti mi? Zekatını verir, sadakasını verir, Ramazanda vesairede elini açar. Efendim biraz da daha yaşlandı mı? Ha bir cami yaptırayım, ha bir çeşme yaptırayım, ha yolu yaptırayım, köyün efendim şu işini göreyim falan diye hayra da elini açar. Fakiri de, fakiri de şeydir, rüzkü Allahu Teala Hazretleri ihsan ediyor insana. der, kuldan istemeye tenezzül etmez. Böylece onda ona karşı bir kıskançlık olmaz. Ötekisi de ona karşı bir tepeden bakma olmaz. Arada muhabbet oluyor. Zekat bizim için önemli. Yani o muhabbetin olması bakımından önemli. De o şansı zekata vermedi. Peygamber Efendimiz ahirete irtial etti. Ondan sonra Ebu Bekir Halife oldu. Ebu Bekir Halife olunca gönlü oldu beyin. O zaman zekat malını göndermeye kalktı ama Ebu Bekir Sıddık onun malını reddetti ona. Dedi ki Resulullah'ın almadığı bir malı ben nasıl alırım? İstemem kabul etmem dedi. Resulullah'ın almadığı bir malı ben nasıl alırım diye reddetti. Almadı. Halbuki aynı Ebu Bekir Sıddık'a demişlerdi ki bazı kabileler Peygamber Efendimiz ve vaat edince, bu zekatı bizden isteme, namaz kılmaya devam edelim, zekatı kaldır. Zekat vermeyeceğiz demişti artık. Tabi zekat Allah'ın farzlarından bir farz, namaz da Allah'ın farzlarından bir farz. Aralarında fark yok. Allah'ın emri olmak bakımından eşit. Zekatı vermeyelim de namazı kılalım deyince, tabi ashab-ı kiramdan da bazı kimseler acaba böyle olabilir mi? Bir Üstüne varırsak şimdi bunlar daha da beter mi olur? Kavga yürültü çıkartılan diye düşünüyorlardı. Ama Ebu Bekir sızdık. O Halim Selim Zatı Muhterem. Dedi ki Resulullah zamanında ne veriyorsanız bir kuruş eksik verseniz sizinle harp ederim. Hepsini vereceksin. İstanbul emirleri şey kabul etmez dedi. Hepsini de icabında vermeyenlerle harp şey yaptı. Kalkıştı. Fakat yine de o şeyden dönmedik. Şimdi ötekiler için öyle hareket eden Ebu Bekir Sıddık bu şahıstan almadığı şeydir. Çünkü Resulullah'ın almadı şey, nasıl olabilir? dedi. Bak bu gösteriyor ki demek ki mal için değilmiş kavgası, farz içinmiş. Farzın yerine gelmesi içinmiş. Netice itibariyle o şahıs işte Hazreti Ömer zamanında bile öldü gitti artık hesabı Allah'a ait. Demek ki malın hayırlısını istemesi geldi insan. Allahumma la ilahe illa ente, melem ben illâ rabbek, la ilheme illâ ente, haceten bak dualara nasıl dua ediyoruz? ya Rabbi, sen bize hacetlerimizi lova ile nasıl haceten. Nekefi halutan velen selamun eğer bizim hacetimiz, bizim duamız, bizim senden talep ettiğimiz, istediğimiz şey, dileğimiz senin rızana uygunsa ve bize de müsait ise, bizim için de hayırlı olacaksa o zaman ver. Eğer senin rızana aykırı bir şey istiyorsan verme, eğer bize zarar olacaksa verme diye duamızda, yani onu öyle şartlı olarak dua ediyoruz her zaman. İşte dünyayı böyle Allah'ın vermemesi meselesi bu. İza ahabballahu abden. Bu hadis-i şerifte de Allah bir kulu severse neticesi ne olurmuş? Onu anlatıyor Peygamber Efendimiz. İza ahabballahu abden. Allahu Teala hürmetle bir kulu severse kazete hubbehu fi kulubil meleike. O kulun sevgisini meleklerin kalplerine birdenbire atar. Meleklerin kalbinde onun sevgisi hasıl olur. Ve yaza evvaka da Allahu ve Allah da Hz bir kula bozederse sevmezse okulu kazefe bu mutabak bir kulubil mela iken onun kızgınlığını ona olan bozunu meleklerin kalbine birdenbire yerleştirir belirtil orada teşekkür eder tüm meyapı bu bir kulubil Adem sonra Adem onların kalplerine de onları bu sevgi veren nefreti buldu. İlka eder. Şimdi buradan anlaşılıyor ki, allah Teala Hazretleri bir konuyu sevdi mi, melekler ne sevdir Melekler de sevdiler mi? Melekler, Adem oğulları için dua ederler. Birçok hadis-i şeriflerde onlar için istirman ettikleri, dua ettikleri rivayet edilmiş. O masum meleklerin, mukarreb meleklerin, onlar hakkındaki duaları da allah Teala Hazretleri makbul bir dua olarak kabul ediyor. Yani Allah'ın melekleriyle insan bir muhabbet bağlantısıyla bağlanmış oluyor. Allah bir kulu sevdi mi? Meleklerine de sevdiriyor. Kızdığı zaman da meleklerine de ona ait bir kızgınlık veriyor. Ondan sonra da bu sevgi veya kızgınlık Ademoğullarının gönüllerine de yayılıyor. Ne demek? Yani Allah bir kulu sevdi mi? Sonunda bütün insanlar da onu sevmeye başlar. Bütün insanların gönlünde de ona karşı bir muhabbet verir. Bir, kulu, bir kula kızgı mı da bütün insanların gözünde ona karşı bir buğz, bir kızgınlık, bir adalet teylah olur. Demek ki, buradan da anlaşılıyor ki, Müslümanların sevdiği kimse iyi kimsedir, Müslümanların buğz ettiği kimsenin vay haline. Vay haline. Müslümanları kızdıran, Müslümanların sevmediği bir kimsenin hali agrefde harap. Çünkü Allah Müslümanları şahit sayacak. Yani Müslümanları kızdırmak iyi bir şey değildir. yani. Allah'ın sevdiği kulları kızdırmak iyi bir şey değildir. اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ قَوْمًا اِبْتَلَٰهُمْ Allahü Teala Hazretleri bir kavmi, bir topluluğu, bir tarihi günlerden bir, bir grubu severse, sevmişse, اِبْتَلَٰهُمْ Onları çeşitli imtihanlarla, sıkıntılarla imtihan eder, müptela eder. فَمَنْ سَبَرَ فَلَهُسْهَبُرْ Kim bu müptelalıklara, bu belalara, bu sıkıntılara sabrederse o zaman ona sabredenlere verdiği yüksek incirleri ihsan eder. وَمَنْ جَزِعَا فَلَهُدْ جَزَا kim Kimde sabır göstermez feryad-ı bügân eder, ahum ah ederse o zaman da ona o sabırsızlığın, o taşkınlığın o intirazın günahını yükler. Demek ki Müslüman'a düşen bir müptelalık geldiği zaman müptelalık geldiği zaman başına bir tela bir sıkıntı geldiği zaman şikayet etmemektir. <Gülüyor> Büyük Osmanlı şairi alini İbni Kemal, Kemal Paşa'zade diyet anlaştığınız diyor ki, Size benden nasihat olsun ki Ram geliştikçe etmeyin peryal İki türlü zarar mukadderdir. dedi bu iş işine bir güç daha Evveli bu ki dost gamdan ölür, ahiri bu ki düşman olur şar Başına bir dert belir geldiği zaman diyor: Sakın feryad etme. Çünkü bunun içinde iki çeşit zarar vardır. Bu feryadı güven etmedi. O zarardan bir tanesi dir düşmanın sevinir. Ha falan başına dert geldi, bak oh ne haber bilmem diye <gülüyor> düşmanı başlar şemateti ardı ardı şamata etmeye başlar. Hoşuna gidiyor. Dostum da, ah üzülür, bah davalıya ne haller geldi bilmem diye, üzülür üzülür diye düşer. Onun için bir insanın başına bu sıkıntı geldiği zaman biraz Müslümanın yolda gidiyordu, bakmış bir kadın birisi saç baş yolluyor, dövünüyor, feryadı güven ediyor, gitmiş. Bir kadın demiş, allah Teala Hazretleri sabredenleri sever, sabreyle filan demiş. Sen benim başıma ne geldiğini biliyor musun? Bilmem ne, bir sürü laf söyleyince bakmış laf anlayacak bir insan değil, yürümüş gitmiş. Arkasından sahabeden bazıları o kadına demişler ki, sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Ya bu Resulullah demişler. Evet. Eyvah! Hemen koşmuş peşinden. Ya Resulullah, affedersin ben senin Resulullah olduğunu bilemedim, terbiyesizlik ettim filan diye. Özür diler. O zaman diyor ki, ey filan kadın, ey kadın, neyse. Es sabr'u ilde sadmetül ula, sabır <gülüyor> vela ilk geldiği zaman olur. İlk anda kendini derleyip toplayıp sıkı durursan, o saat, o sıkıntı karşısında sabredersen büyük ecir alarsın. Bak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, İnnallâh'a muassâbilin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ne güzel bir şey. Sabredenlerle beraberdir. Yani Allah seviyor da onunla beraber oluyor. Onun için bizim dinimizin iki esaslı duyguya dayandığı söylenmiştir hadis-i şeriflerde. Bir, sabır duygusuna. iki şükür duygusuna. İki esaslı duyguya dayanıyor bizim dinimiz. Bir, sabır. Niye sabır? İbadete sabır, sıkıntılara sabır, Allah yolunda başa gelecek dertlere, gamlara, kederlere, ezalara, cefalara sabır, efendim, yolundan dönmemek hususunda böyle, efendim, sebat göstermek filan. Bak, hep bunlar sabır. Sabah namazına kalkmak, Ramazan'da oruç tutmak, aç yolculuğunun cefasını çekmek, arkadaşının dertlerine, sıkıntılarına tahammül etmek filan hep sabır. Bir de şükür, Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği nimetleri düşünerek elhamdülillah, çok şükür yarattı bana bunu verdi. bak öteki kardeşimde o yokken ne güzel hale güven diye yarısı, dinin yarısı şükürdür, yarısı sabırdır demişler. Yani <gülüyor> çok önemli iki türlüler birisidir. Demek ki insanın başına bir bela geldiği zaman, <gülüyor> bir bela geldiği zaman sabredecek. Sabrettiği zaman da Allah ona sabredenlerin elimi verici innama yuvertes sabirune ecre min bir gayri Allah sabredenlere ecri bir gayri hesap veriyor yani hesabın hesaba sığmayacak kadar çok ecir veriyor onun için sabredenlerden olmaya gayret etmek lazım Tabii başta dert, gam, keder, bela yokken gam, keder, bela istenmez Allah'tan yarabbim sen bana başıma belaları yağdır. Ben de sabredeyim, çok acil kazanayım. Yok. Böyle bir mantık yok İslamiyet'te. Garp istenmez, keder istenmez, hastalık istenmez, sıkıntı istenmez. Ya da istenip bir kimse bir dua edecekse, bir şey isteyecekse Allah'tan afiyet istesin. Ya Rabbi sana afiyet ver. Dünyada da afiyet, afilette de afiyet ver. Bunun manası ne? Hem beni her türlü sıkıntıdan, üzüntülerden koru hem de vücuduma sıhhat ver demek. Afiyetin iki çeşit. İki tarafa da cumhurluğu var. Hem bedene sıhhat, hem ruha selamet ve saadet. Onun için bir şey istediği zaman Allah'tan ahireti istediği hadis-i şerifte tavsiye edilmiş. Ama ahireti isteyip dururken herkes böyle ister tabii de isteyip dururken başına bir sıkıntı gelmişse bil ki Allah'tan geldi, sabredersen çok büyük ecir alırsın. Çok büyük sevaplara nail olursun. İşte imtihan geldi, fırsat ele geçir. Sabret, büyük ecirleri kazanın. Bu hale teslimiyet derler. Allah'ın kazasına, takdirine rıza göstermek derler. Kazaya rıza derler. Tasavvufun da yüksek bir mertebesidir bu kazaya rıza göstermek. Yani Allah'ın kendisine nasip ettiği şeylere razı olmak çok yüksek bir mertebedir. Hatta bazı kimseler bu bakımdan demişler ki ben Allah'tan dua bile istemem, bir şey istemem. Neden? O nasıl öyle yapsın demişler. Doğru değil ama yani bazıları bu kanada gelmişler. Bizim büyüklerimiz, imamlarımızın kanaatine göre Dua da ibadettir. Madem Kur'an-ı Kerim'de ''Üd'ûn-i est demiş, dua etmek iyidir. Ama bazıları da kazaya, takdire, rızâ duygusu o kadar kuvvetli için de dua bile etmem diyor yani. Öyle diyen arifler de var. Hatta birisine demişler ki, ''Ya dua et, ihtiyar et, iste. Ben bir şey istemem.'' diyor. ''Ya iste, istemem. İste, istemem.'' Sonunda diyor ki, ''Eğer çok iste dersen, hiçbir şey istememeyi isterim.'' diyor. Yani yine döndürüp aynı noktaya getiriyor işi. Bazısı öyle yapmışlar. Şimdi kadere rızam hususunda bir hadise bir kitapta okumuştum ki adamın birisini yakalamışlar. Hani bazen suçlu olmadan da insan böyle adli hatalar oluyor, hapis giriyor ya yakalamışlar. Herhalde casus mu sandılar? Daha başka bir şey nasıl olduysa kafasını kesmeye hükmetmişler. öldürüldü. Cennadın yanına doğru giderken ne adamlar gelmiş geçmiş, diyor ki kendi kendine, ey nefsim, kendi kendine konuşuyor. Bir taraftan Celal'in yanına doğru götürüyorlar, bir tarafta da kendi kendine diyor ki, ey nefsim, söyle bakalım sen eskiden tasavvuftan bahsederdin. Efendim Allah'ı sevmekten bahsederdin. Allah yolunda Allah'tan gelen cefalara efendim, sabretmekten bahsederdin. Allah'ın kazasına, kaderine, takdirde, rıza göstermekten, teslim olmaktan bahsederdin. Şimdi bak seni cellada götürüyorlar. Biraz sonra kafanı kesecekler. Şöyle bakalım. Gene aynı durumda mısın? Gene razı mısın? Allah'ın kaza arasında takdirine razı mısın? Şöyle dinlemiş içimi bakmış. Tabii ne olacak? Allah böyle takdir etmiş. Ölürsem yok olmuyor insan ahirete gidiyor. Herkes gidecek allah Teala hazretlerinin huzuruna. Razıyım. İçinden öne bir razıyım diye bir şey gelmiş. Şu Allah'ın içine bak ki imtihana. O anda süzsüzlüğü anlaşılmış. Hadi yer demişler. Sen suçsuzmuşsun. Döndürmüş şeyi. Efendim yoldan kafası kesilmekten kurtulmuş. Yemin ediyor. Vallahi diyor. O hadiseden halasıma sevinmiyorum. O andaki ihlasıma seviniyorum hala diyor. O hadiseden kurtulduğuma sevinmiyorum. O andaki o, o cevabı verdim ya içimden. O hale de razıyım. Madem Allah onu takdir etmiş. Pekala ona da razıyım dedim. Ya ona seviniyorum hala diyor. Vallahi ölümden kurtulduğuma sevinmiyorum. O andaki iklarsıma seviniyorum diyor. İşte kaza yerinza teslimiyet, sabır böyle. Hastalığa sabrederse bir insan, bir insan böyle bir, bir hadis-i şerifte geçiyor ki malında veya ailesinde çocuk çocuğunda veya hatta bizzat kendi vücudunda bir derde uğrarsa ona güzel bir sabır gösterilse Allah-u Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bize bildirmiş ki ben o kulup için hesap defterini açıp hesap etmekten, onun amellerini teraziye koyup takmaktan utanırım. Yani ne demek? Geç kuluk, hadi sana hesap yok, sen dünyada biraz sıkıntı çektirdim sana, iltiharı kazandın, geç hesapsız cennete girmeyecek abi. Onun için sabra çok dikkat edeceğiz, bilgimizin yarısı yani. Dil, dindarlığımızın yarısı sabır duygusuna dayanıyor. Onun için arkadaşının ezasına sabret. Başına gelen sıkıntılara sabret. İslami ibadetleri yapmakta biraz sıkıntılara sabret. Biraz uykusuzluğa sabret. Biraz efendim fazla namaz kılmaya şey yap. Biraz efendim, ilimleri öğrenmekle, Allah'ın ezasını kazanmak hususunda terd etmekte çekilen cefalar sıkıntılara sabret ki büyük ecirler alasın. Ya hadis-i şerif ila ahabballahu ahdan nada Cebrail'e bir kulu Allah Teala Hazretleri sevmişse Cebrail'e nida eder. Der ''İnni kad ahbabtu fulanen fa uhibbuhu. Ben filanca kulu sevdim ey Cebrail sen de sev onu. Ve yünerdi sema Cebrail de o sırada bütün sema efinde seslenir. Allahu Teala Hazreti filanca kulu sevmiş. Siz de sevin ey sema ehli diye. Sunne tenzilüde muhabbeti fi ehli'l ard. Göktekiler de severler sonra muhabbet onun için olan muhabbet yere de iner. Bezeli ki kavlullahu Teala ''İnnellezine amenu ve amelus salihâti seyyece alüllehumurrahmanü <gülüyor> müddâ.'' Bu filanca ayet kelimenin manasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Ayet-i kerime şu, ''İnnellezine amenu amelus salihâti.'' Muhakkak ki iman edenler, ondan sonra salih amel işleyenler, güzel işler yapanlara, ''Seyyece alüllehumurrahmanü <gülüyor> müddâ.'' Allah onlar için sevgi yaratacak. Sevgi hasıl edecek. İşte böyle olacak. Ya Cebrail, ben falanca kulumu sevdim, sen de sevgiyecek, o da sema ehli sevilecek, sema ehli sevecek, ondan sonra yer ehline inecek muhabbet, yerdekiler sevecek. Ve illâ Dallahu abdel, yine Allahu Teala Hazretleri bir kula buğz ederse, nâdâ ciblîlem, Cebrail Aleyhisselam'a seslenir. Ehli kad evgâdtu filânem, ben filanca kulumu buğz ettim, kızdım der. فَيُنَعْ bir فِي السَّمَا Cebrail aleyhisselam da semada seslenir Allah bir an önceye buz etmiştir sizi de buğz diye سُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَرْضَعُ فِي الْعَرْضِ Sonra ona karşı olan kızgınlık, buğzu, adave yeryüzüne iner. Bütün bu hadis-i sahih olarak hasen ve sahih hadis olarak bir var diye altında izahat var. اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ Bu Ebu Davud, Tirmizi'den, Ahmed ibni Abber'de ve Bukhari'de mevcut olan Hasan ve Sahih bir hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Sizden biriniz bir kardeşini severse buradaki kardeşten murad Din kardeşidir yani bir başka Müslüman'ı sizden biri severse, yu limhu, en yuğlimhu en nehu onun sevdiğini ona haber versin, bildirsin, bildirsin onun sevdiğini bildirsin. Uzaktan uzak böyle e, bir sevme tarzında değil de sevgisini ona bildirsin. Şimdi bu sevgiyi bildirmek metodu tabi birkaç şekilde olur. Bir gidersin. Selamünaleyküm kardeşim. Ben seni Allah için seviyorum dersin. Ben seni Allah için seviyorum dersin. Sevgiyi bildirmek bir böyle olur. Bir de hareketleriyle olur. Yani ona ona karşı davranışlarıyla, ona karşı yaptığı muamele ile, verdiğim hediyelerle, hizmetine koşmakla, yardımcı olmakla belli eder. Yani lisanın haliyle insan hiç konuşmasa bile bir kimseyi sevdiğini belli eder. Bakışından belli olur. Dertli olan bakışından bellidir dedikleri gibi. Bakışından sevdiğini belli eder. Yumuşak bakar bakarken. kaşlarını çatırıp bakmaz. Ondan sonra hizmetine koşar. pervane gibi etrafında dolaşıp sevdiğini bildirir. Burada ona bildirsin diyor. Bildirmek yerine bildirsin diyecek yerde söylesin diyebilirdi. Ona sevdiğini söylesin diyebilirdi Peygamber Efendimiz bildirsin dediğine göre demek ki, söylemekten başka usulleri de kullanarak bir insan Müslüman kardeşini sevdiğini ona ihsas ettirdi, duyuracak. Evine çağıracak, hediye verecek, hizmetine koşacak, etrafında bevane gibi dolaşacak, yüzüne güler yüzüne bakacak, elini sıkacak, müsafahan edecek, tatlı dilde halini hatırını soracak. Muhammedik ve Sihir'in, hakkında dün bir menkabesini okuduk, rahmetullahi aleyh, bir isme de demiş ki, nasılsın? O da demiş ki, 500 dirhem borcu olan ve kalabalık bir aile evladı bulunan bir insan nasıl olabilir? Onu duyar duymaz. Muhammed İdris Gitmiş evine 1000 dir, dir, dirhem getirmiş. Al demiş şu 1000 500 500'üyle borcunu öyle, 500 500'üyle de ailenin ihtiyacını gördü. Demek ki nasılsın? Lafta kalan bir şey değil. Nasılsın deyip şey yapmıyor. Yani, nasılsın? Nasıl olduğunu o söyleyiverince, o zaman ona göre tedbiri de almak suretiyle. Yani elimize bir muhabbet imkanı var yani. Bu dünya geliyor geçiyor her şey, her şey boş. Düşmanla gelersen sonunda pişmanlık duyarsın. Düşmanlık edeceğine affedin, affet, sabret. Söyleyecek yerini söyleme, yutkun. Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif dakle edilmiş ki, haklı olduğu halde münakaşeyi her gelene cennetin âlâsında bir köşkü tekefül ediyorum ben. Çata çata çata çata söyledim, Mülankaş'a ettin, Mülankaş'a da yedin, oh, kalbin rahat ama ahbaplık gitti, onun kalbi kırıldı, artık bir daha o senin yanına yanaşamaz, kızgınlıklar, adam akıllı, gerginleşti, ahbaplık imkanı kalmadı. susu versen. haklı olduğu halde Mülankaş'a terk edelim, cenneti yüksek yerinde, bir köşkü garanti ediyorum diyor Resulullah Efendimiz. Biraz böyle, biraz böyle pedakarlık tarafıyla hareket edersek muhabbetleri takviye ederiz inşallah. Sevdiğimize de sevdiğimizi bildireceğiz. Yani öyle uzaktan uzay böyle bir resme bakıp da seviyormuş gibi o tarzda sevme olmayacak. Müslüman Müslümana sevdiğini belli edecek davranışlarıyla, sözleriyle, elleriyle, hareketleriyle. Bir hadisi şerif daha. İza ahabba ahadukum akhahu fillah, fe yu'limuhu bu da aynı manaya, sizden biriniz Müslüman kardeşini Allah yolunda kardeş edindiği kimseyi sevmişse, sevdiğini ona bildirsin. Çünkü فَاِنَّهُ اَفْكَٓا لِلْعُفَةِ Böyle bildirdiği zaman, arada ülfet daha devamlı olur. Bildirmezse, o senin sevgini anlayamazsa, soğukluk devam eden bir kaynaşma olmaz hülfetin devam etmesi için ve sevginin sağlamlaşması için daha uygundur. اِذَا ahbette رَجُلًا Bir kimseni sevmişsen, sevdiysen, فَلَا تُمَارِي Onunla mülakaşa etme. Mülakaşadan kârlı çıkan yoktur. Mülakaşa edersin, kârlı çıkmak bahis konusu değil, yenersin, yenilen insanın nefsi var. Nefsi var, o yenildiğinden dolayı sen onu yendiğin diye sana teslim olmaz. İçinden sana düşman olur. Onun için mülakaşa kapısı açma, mülakaşa etme diyor. Bir kimseyi seviyorsan onunla mülakaşa etme. Muvaffakat et. Uyum içinde ol. Peki diyler, sen çıkartma. Vela tüccar Ona zulmetme. Seviyorsan zulmetme. Vela tuşar ie. Ona şerrin dokunmasın, zararın dokunmasın. Vela tes'elhu anhu ahada. Sakın onun hakkında bir başkasından haber sorma. Halbence kimse hakkında ne dersin? Neden? Feaysa entu fi yedih. Aduven feyubtiruke bima leyse fihi feyufarru beyne beyne beyneke ve beynehu belki onu sevmeyen bir ilçeye tesadüf etmişsindir de onun hakkında haber sorunca o da efendim e, onda olmayan bazı şeyleri söyleyip seninle onun arasını açar. Onun için sorma. Sormamayı tercih et. Kapalı kalsın. Örtülü kalsın. Sen seviyorsun ya. Varsın kusurlu olsa bile sen onu kusursuz bil. İlletteki şeyleri bir de yani müfettiş misin? Ne olacak müfettişlikten bir fayda yok ki. Bir hadis-i şerif daha okuyup bitiriyoruz bahsimizi, ha, bu çok mühim bir mesele, yani biz Allah yolunda kardeşlik etmenin sevabı çoktur. Allah-u Teala Hazretleri iki kardeşler, birisi cennete girerse ötekisini cehennemden onun hatırı için çıkartacak. Cennede ikisi de girmişse, birisi yüksek mertebedeyse kardeşler birbirlerinden ayrı kalmasın diye derecesini onun yanına çıkartacak. Yani layık olmadığı dereceye sevdiği kardeşi dolayısıyla çıkacak. Onun için Allah yolunda kardeşlik etmeye, muhabbet beslemeye, kardeş olmaya, dostluk etmeye dikkat edelim. Bunun da usulünü burada söyledi Peygamber Efendimiz, münaime şey yapmak yok, zulmetmek, haksızlık etmek yok, Efendim, şerri, dokun, şerri dokundurmak yok ona ve onun hakkında başkasından haber sorup da hoşa gitmeyen bir durumunu vesairesini öğrenmek de tavsiye edilmemiş, muhabbetin devam etmesi için. Şimdi son hadis-i okuyoruz bu akşamki. İzin ahfeste zembet ka ahfes, de bu tevbeten, in sızven ve in alamyeten ve bir günah işlemişse, insan ola hani bazen hata ediyor, ayak sürüyor, hatalı günahlı bir şey yapmış olabiliyor ya, ne yapacak şimdi? Onun arkasından hemen bir teveeyle. Yaptın, oldu, bitirtti bir kere, olan olmuş, o zaman arkasından bir tevbe eyle. Gizli bir günah işlemişsen, gizlice tevbe eyle. Aşikâr bir günah işlemişsen, o aşikâra işlediğin günah bilenlerin karşısında ''Ey filancalar bak ben bu işlem vazgeçtim, ben bu günaha pişman oldum, dönüyorum.'' diye aşikâra bir şekilde şey yaptı, tevbe ihsan eyle. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri, Allah-u Teala Hazretleri, tevbeleri kabul edicidir. Bu tevbe ettiği zaman Allahu Teala Hazretleri olan ona tevbeyi, kabul eder, yönelir ve kusurlarını abduma okudu eder. Tevbe ve istiğfar var iken günahın kalması bahis konusu değil. Tevbe ve istiğfar varken tevbe ve istiğfar ettikçe günahın kalması bahis konusu değil Allahu Teala Hazretleri affedeceğini edeceğini bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi birbirini sever, birbirleriyle dostluk, atlatlık bağlarına onları kuvvetli tutmaya dikkat edip günah gösteren, öğrendikleriyle amel eden kimseler eylesin, günahlardan korusun, Evet ki günahlarımıza da pişmanlık duyup, tevbe ve delamet gösterip, tevbe-i nasip ile hak yola dönmeyi, ve hak yolda sabit bedem olmayı cümlemle nasip eylesin. <gülüyor> Fatiha işlerinden maal beslenem. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>